Gözlem Odası İnsan ve diğer tüm şeylere tasarımcı bakışı Hazırlayan ve sunanlar Ömer Çıracıoğlu ve Ufuk Çeylan. Merhaba, ben Ufuk Çeylan. Merhaba, ben Ömer Çıracıoğlu. 94.9 Açık Radyo'da Gözlem Odası programındayız. E, Gözlem Odası programında e, ne yapıyoruz? Gözlem Odası programında tasarımı insan odaklı bir şekilde ele alıyoruz. Önce tasarım kavramını konuşacağız. İlerleyen programlarımızda tasarım tarihini, üretimini ve tüketim biçimlerini ve bunların sosyal konuşacağız. İlk bölümümüzün konusu tasarımı anlamak. Tasarım anlamak için, genel olarak bir olguyu anlamak için belirli süreçlerden geçiyoruz. Önce fark ediyoruz. Ondan sonra fark ettiğimiz bir olguyu tanımlıyoruz. Ve ondan sonra kendi katkılarımızla bir üretim koyuyoruz ortaya. Ve onunla ilgili üretimler yapmaya başlıyoruz. Evet, insanlık tarihi boyunca evrim ve değişim süre gelen bir tabiat olayı. Ama etrafını her şeyi değiştiren insan kendi doğasını değiştirmeden bugünlere kadar geliyor. Biz tasarım anlamak için aslında insanı yani o adamı anlayacağız. Çünkü o adam değişmedi. Yani ilkelken de aynıydı. Şu anda modern olduğunu söylediği anda da hala aynı. O adam olmaya devam ediyor. Şimdi o adamdan bahsederken adamın doğa karşısında yaptığı araçlardan bahsedeceğiz. Doğayı taklit etmesinden bahsedeceğiz. Yani bu aslında bir fark etme aşaması. Ondan sonra bu Taklitleri birazcık daha geliştirip e, tanımlamasından bahsedeceğiz. Tanımlaması da 1500'lü yıllara da geliyor. E, ondan sonra da Endüstri Devrimi'yle beraber de tasarım, üretim sürecine tamamen giriyor. E, ve bugüne kadar tasarım e, çok çeşitli dallarına ayrılarak Hı. geliyor. Hem yani Mühendislik ve tasarım ilişkisini son olarak konuşacağız bu bölümümüzde. Şimdi o adam dedi Ömer, o adam deyince o adamın hikayesini anlatmak Gerekti. O adam mağarasından çıktı önce. Dışarıda kar yağıyordu, üşüdü ve karnı da açtı. Etrafına baktı. Uçsuz bucaksız doğa karşısında güçsüzlüğünün farkına vardı. Sonra yiyecek toplaması gerekti. Güçsüz ve karnı aç. Hava soğuk. Ama diğer hayvanları inceledi. Onlar Kuşlar kadar güçlü değil. Bir yandan Kuşlar karnı gurulduyor. Ya. Kuşlar cıbul diyor. Bulutlu bir hava. Hafiften bir kar da yağıyor. Sonra bir taş aldı eline. Ama tabii bilmiyordu eline taşı alırken yüzyıllar, yüzyıllar sonra aynı adamın torunları. <gülüyor> eline akıllı bir telefon alıp da o telefonla oynayacak. Sonra bu, tele, bu şeyi yani taşı bir araç olarak kullanmaya başladı ve bununla avlandı. Aslında ilk tasarımını da yapmış oldu. Böylece bir ihtiyaç karşısında ona çözüm üreterek, bir problemi çözerek ilk tasarımını yapmış oldu. Yani kendi yumruğunu güçlendirmiş oldu bu evet, şekilde. Kendi öz gücünü, gücüne bir güç kattı doğadan faydalanarak yani doğaya karşı... ...bir güç geliştirdi. Doğada gördüklerini taklit ederek... ...hayatta kalma mücadelesi verdi. Biz sonraları bu geçmişe baktığımızda... ...bu düşünce biçimine somut düşünce biçimi dedik. Şimdi somut düşünce biçimi... ...doğada gördüklerini kopyalamasıyla... ...yaptığı şeylere diyoruz. Ee, ondan sonra aslında... ...insanlığı bir adım daha ileri taşıyan ve... ...bugünlere gelmemizi sağlayan şey... ...soyut düşünce yani hayal etmek. Ee, o doğada gördüklerinin... ...üzerine kendi hayaliyle doğada var olmayan... ...şeyleri hayal ederek... Ee, enstrümanlar geliştiriyor Ve insanlık bundan sonra aslında Gelişimini çok hızlı bir ivmeyle Sürdürüyor Evet burada bir örnek verebiliriz Güzel bir örneğimiz var Onu sizlerle paylaşalım ee, Şimdi Aborjinlerin Vamaar adındaki mızrağından bahsedeceğiz ee, Bu mızrak aslında e, ilk örnek olarak geçtiği için veriyoruz Mızrağı e, Kullanan ve mızrak arasında Bir uzmanlık gelişiyor e, Kullandıkça aslında Eksiklerini görüp bu mızrağı geliştiriyorlar Eksikleri görüyor dedin yani revizyon mu alıyorlar birbirlerinden acaba? Ee, birbirine revizyon veriyor mu yoksa kendisi mi yapıyor kullanan onu bilmiyoruz. Mesela şey diyebilir ya şu çekici mızrağı bir bıtık büyütelim. çekiştikleriyle onu e, ilerletiyor olabilir orada. O zamanki tık ölçüsü çekiç. Şimdiki gibi mouse tıkı değil. Çekiç de taş. Ve böylece e, mızrak aslında e, insanlığın ilk tasarım objesi olarak e, tarihe geçiyor. Türkiye'den bir örnek verelim. Milyardo önce 7000 yılına dayanıyor bu örnek. 93. yılındaki kazı çalışmalarında en eski dokuma örneği bulunuyor. Bu örnek şu şekilde önemli. Sepet örgü tekniğini bir tekstile taşıyorlar ve kıyafet yapmak için keten bitkisinden bir sepet örgü tekniği bir kendine bes parçası örüp bunu devam ettiriyorlar. Yani burada doğada olmayan nesneleri insanın kendi uzmanlığıyla geliştirerek. Yani farklı e, bir teknik farklı bir materyalle ilk defa burada bir araya getirildiğine e, dair bir şey bulunuyor. Nerede bulunuyordu Ömer bu? Türkiye'de? Şimdi bu Türkiye'nin e, Akdeniz kısmında Çayönü mevkiinde bulunuyor. M.Ö. 7.000'de. Bu şekilde insanlık soyut düşünceyle tanışmış, tanışmış oluyor. oluyor. Asıl zaten senin de söylediğin gibi insanlığı ileriye taşıyan şey bu doğada olmayan e, nesneleri kendisinin kendi aklıyla Yaratması oluyor ve soyut düşünceyle birlikte bütün insanlık ivme kazanıyor bilimde. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışarak bu şekilde yüzyıllar geçiriyorlar. O adam tasarımı kullanarak kendine yeni ihtiyaçlar ve kurallar yaratıyor. Artık ihtiyaçlarını giderdi kendine de yeni ihtiyaçlar yaratıyor bunun üzerine. Yani her şeyini tamamladın da artık lükslerin eksik kaldığı şeyine geçiyorlar ve modern dünyaya ilk adımını atmış oluyor böylece. Buradan yani. Maslow'a bir selam verelim. Maslava buradan sevgiler. O adam artık tasarımı kabul ediyor. Bu arada lüks yaşam, yani lüks hayatına katıldıkça tasarım estetik aramaya başlıyor objelerde, nesnelerde. Çünkü, evet, fonksiyon tamamlandıktan sonra bunun e, bir anlam yani geliyor. İkinci bir kriter olarak artık estetiğe daha fazla bazen hatta değer veriyor fonksiyonun önüne, de, önüne bile geçebiliyor şu an günümüzde. Artık bütün insanlık tasarım kavramını kabul etmeye başlıyorlar. Ve tasarım farklı farklı dillerde tanımlanmaya başlanıyor artık. Yani şey evet, anlamak. Ilk olarak Latince'de dizayner olarak tanımlanıyor. E, sonradan e, hepimizin bildiği gibi Türkçe tasarım olarak çevriliyor. Şimdi biz bunu e, İngilizce'de design kelimesinin kökenine bakalım. E, i̇şaret etme anlamındaki sign kelimesi d önekiyle planlama ve taslak anlamında kullanılmaya başlıyor. E, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da tasarım dizayn kelimesi e, i̇lerleyen zamanlarda ve günümüzde birçok alanda kullan kullanılmaya başlıyor. Doğru. E, örnek vermek gerekirse grafik tasarım, e, otomobil tasarımı. Keza etkileşim tasarımı. Bizim de mensup olduğumuz tasarım dalı. Türkiye'nin önde gelen tasarım mesleklerinden. E, mesela üç örnekler evet. verelim. Çiçek tasarımı. Çok küçük örnek oldum. Saç yani, tasarımı. Saç tasarımı da evet ona keza. Yani her şeyin sonuna bir tasarım ekleyebiliyoruz aslında şu an günümüzde farkındaysan. Yani burada Türkçenin de sondan eklemenin bir dil olması... Aslında <gülüyor> katkı sağlıyor. Aslında son... şaşacak bir şey yok yani o zaman. Ya, tasarım deneyim, ek olarak deneyim. kullanıyorsak şaşırmayız. <gülüyor> Aslında bunun nedeni birazdan şununla alakalı. Her şeyin sonunda tasarım eklemeyip bu kadar rahat yapabiliyoruz ya bunu. Çünkü mühendislik, tıp, mimarlık gibi tanımlanmış veya bir uzmanlık belgesine ihtiyaç duyan bir dal değil. Yani kesin olarak tanımlanmamış. Uzman olmasan da yapabilirsin alaylığı. İmza gerekmiyor, diploma gerekmiyor. Yapabilirsin, evet doğru. Ya, her şeyin sonunu ekleyebilirsin yüzden. Bilinmiyor. Mesela sen otobüse bindiğinde e, yanına teyzenin yanına oturuyorsun. Ne iş yaptığını soruyor sana. Ben teyzeye bakıp her teyzenin şeyini anlayacağı dilden bilgisayarcıyım diyorum genellikle. Bilgisayar mühendisiyim demeye dilim varmıyor. Çünkü mühendislik ve tasarımcılığı aynı şeydir. Saç tasarımcısıyım desen hoşuna gider aslında. <gülüyor> Oradan bana iş çıkabilir. iş Saç işi. Yani güzel olabilir. Şimdi burada tasarım... E, saç tasarımı falan dedik ama şimdi bu hani bu kadar yaygın kullanılması aslında bir yandan iyi bir yandan kötü. Çünkü e, ne kadar fazla kullanıyorsan bu kelimeyi aslında ona o kadar ihtiyaç duyuyorsun ve hı. onu kendi dilinde zenginleştiriyorsun anlamına geliyor. Hı hı. Aslında farkına varmışsın ama tanımlama kısmında galiba biz biraz şey yap yaşıyoruz, sıkıntı yaşıyoruz. Kel kal kal oldu evet. İnsanlığın gelişimi gibi yani tasarımı da Türkiye e, kendi içselleştirirken daha ikinci basamanda falan herhalde bir fark ettiği tasarım diye bir şey var dünyada. Görüyor bir şeyler. Ama bunu içine alırken şey yapıyor. Her şeyin sonuna ekliyor saç tasarımı. İşte berberler ne oldu? Sonra saç tasarımcısı oldu. çok saç dedik. Kuaförleri karşımıza almayalım yani. Buradan selam gönderelim. O zaman kuaförleri almayız. Dil zenginleşiyor dedin. Dille beraber bu şeyler de ekleniyor artık. Yani tanımlar. Latince kavramın kökeninden falan bahsedince. Aslında bir örnek de vermek lazım burada. Mesela kar. Malum kış aylarına geliriz. Bizi bekleyen bir kar var. Kar bizim için tabii sadece kış aylarında birkaç hafta belki de yoğun olarak karşılaştığımız, karşılaştığımız bir şey. Ve çok fazla önem vermiyoruz. En fazla yolumuzu tıkıyor falan. Okul tatil oluyor. Okul tatil. Tatil aracı bizim için. Ama o adam dediğimiz adam. Hala günümüzde yaşayan o adam var ya. Hı hı. Mesela bir eski Moğ ise bu adam kardan başka bir şey görmüyor. Ve karın her çeşidi için ayrı bir terim kullanıyor bu adam. Ya ...bizim için kar nedir? Sulu kar. İşte buz. Ya çok yağdı, yol kapattı. İşte tatil lapa karı. lapa yağdı falan. Lapa Hı -hı. Lapa falan dersin. Ama eskimo için o kadar fazla anlamı var ki bunun. Bu da tabii onun... ...çok fazla görmesi ve... ...onla içli dışlı olmasıyla... ...alakalı bir durum. Ve tasarımında da bunu kullanıyor aslında. Yani ilk tasarım objelerine bakarsak... ...bu adam ne yapıyor? Karı, kardan yapıyor evini. Oturacağı igloyu ve... ...coğrafi şey, kısıtları... ...onun kültürünü, tasarım kültürüne de doğrudan etki etmeye başlıyor. İlk tasarım objeleri... ...zamanla artan... ...ve değişen ihtiyaçlarını karşılamak için... ...sistematik bir üretim şeklinde dönüyor ondan sonra. Elindeki malzemeleri... ...daha sistematik çünkü ihtiyaç da artıyor. Kalabalıklaşıyor. Ve endüstriyel üretim tekniklerine... ...estetik değere sahip olması... ...ve zaman içinde esans fonksiyonunu... ...kaydetmemiş olması gerekiyor... ...bir ürünün tasarım olarak... ...sayılması için... Evet başka bir örneğimiz Japonya'dan adını bilmediğimiz bir Japon tasarımcı demir döküm tekniğiyle bir demlik tasarlıyor. Şimdi Japonlar önceden çayı öğüterek demliyorlar. Bu demir döküm tekniğiyle tasarlanan demlikte de yaprak demlemesiyle daha lezzetli bir çay elde ediyorlar ve bu aslında şu anki bildiğimiz Japon çay kültürünün aslında demir dökümün işte uzun zamanda Kullanımı yaygınlaşmasını sağlayan bir obje olarak tarihe geçiyor. Peki Japonya'dan, Japonya'ya gitmiş olsan bana getireceğin şey bu demir döküm demlik mi olur Ömer? Ben sanırım beyaz kiraz getiririm önce. Japonya'yı hatırlasın diye Hı -hı. ben. Ondan sonra da çay getiririm herhalde. Ama tabii insan dediğin gibi ne yapmaya başlıyor? Artık tasarımı hayatın içine koyuyor ve seri üretim yapmaya başlıyor. Bilimlerin pozitifleşmesi de aslında Avrupa kökenli temelli olarak. Bununla beraber tasarım hem gerçek bilimlerden faydalanıyor hem de beşeri bilimlerden. Bilimsel bulgulara dayanarak sistematikleşiyor. Ardından sanayi devrimiyle birlikte her şey endüstrileşiyor ve makineleşiyor. Evet burada bir şarkı arası vereceğiz. Kinalaşım. Tekrar merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız. Biz şarkı dinlerken sanayi devrimi gerçekleşti. Aldı başını gitti. Evet, o adam artık kendi gücünü makine gücüne bıraktı. Üretim teknikleri ve üretim miktarları sanayi devrimiyle beraber çok hızlanmaya başladı. Şimdi burada sanayi devrimin tarihte önemli bir yeri var. O da şuradan geliyor. Tarihte ilk defa nüfus ile beraber hayat standartlarındaki artış doğru orantılı oluyor. Çünkü diğer örneklerde böyle devrimlerde dünya etkilen büyük olaylarda biri artarken biri azalıyor. Ters dengeler Hı. oluşuyor, bir ka kaotik durumu oluşuyor. Yani biliyor. sanayi devrimiyle birlikte hem kalabalıklaştık hem de herkes yükse fazlaca ulaşmaya başladık. Evet erişim kolaylaştı. Aslında böyle e, dünya barışı geldi, hayat <gülüyor> güzelleşti gibi bir algı oluşuyor. Hı. Ama bunun e, kapitalizmle beraber ama. He, ileride e, nasıl etkileri olacağını daha insanlar o zaman kestiremiyorlar. Çünkü teknoloji çok hızlı ilerliyor ve baş döndürüyor. Evet bununla birlikte mühendislik yükseliyor. Örneğin çamaşır makinesi. Mesela temel sayılabilecek bir ihtiyaca cevap vermek için ortaya çıkıyor çamaşır makinesi. Ve sorgusuz sualsiz de kullanılmaya başlanıyor. Ancak bir süre sonra bu arz doygunluğa ulaşıyor. Ve birbirine çok benzeyen, benzeyen bu seri üretim malları, çamaşır makinesini gibi ürünleri... ...birbirleri arasında bir yarışa giriyorlar bunlar öne çıkmak için. İşte tasarım mühendislikle aslında burada yakalıyor mühendisliği ve... On, Aynı işi yapan ürünleri farklı şekilde göstermek için tasarımdan faydalanıyor. Şimdi burada tasarım aslında e, üretim sürecinde değil, e, üretilen malzemeyi pazarlama, e, bunun farklı tanıtımları seviyesine sonradan ekleniyor. Aslında bir destek fonksiyonu diyebiliriz tasarımı. E, çünkü çamaşır makinesi örneğini verdin. Ya bir çamaşır makinesinin diğerin, diğer markanın çamaşır makinesinden çok da bir farkı yok aslında. Hepsi aynı üretim tekniğiyle üretiliyor. Hepsi ve, çamaşırlık aha, yöneteceğiz değil mi? Döndürüyor döndürüyor yıkıyor. E, çok da bir farkı yok. E, ne oluyor bu sefer? Yani doygunluk oluşunca bir anlam arayışı geliyor tüketicide. Ben neden bunu satın alacağım? Niye diğer markayı tercih etmeyeceğim? E, burada da aslında e, algı oyunları başlıyor. Evet. E, üretimden ve sonuçta çıkan üründen bağımsız olarak. E, işte paketlemesinde bunun... ...kurumsal kimliğinde, logosunda, reklamında e, burada farklılaşmalar başlıyor. E, bu yüzden hani tasarım hala üretim sürecini etkileyip dünyayı değiştirmiyor. Ama destek hı hı. E, ünitesi olarak devam ediyor. Bir sürü ambalajlı, renkli ambalajlı ama birbirine benzeyen ürünler giriyor insanların hayatına yani. Ve bu hı hı. sistem de oturuyor. <gülüyor> bu şekilde tedarik zincirleri, montaj fabrikaları, depolar, satış mağazaları... Bütün sistem artık seri üretime bağlanmış şekilde oturuyor. Tasarımcılar uzun zaman boyunca bu birbirine benzeyen mühendislik ürünlerini farklı göstermek için son dokunuşlar atıyorlar. Ve insanların görevi de sanayi devriminden bu yana bu mühendislerin yarattığı şeyleri, yeni teknolojiyi sorgusuz sualsiz tüketmek oluyor. Ee, burada niye böyle sorgusuz tüketiyoruz? Çünkü teknoloji bizim hayatımızı çok fazla etkiliyor ve kolaylaştırıyor ilk etapta. E, teknolojiyi biz e, yüceltiyoruz. Mesela kapıları itiyoruz, açılmıyor, çekiyoruz, açılmıyor ama sorgulamıyoruz. E, teknoloji karşısında hata yapmaktan korkuyoruz. Teknolojiyi yaratanları üstün görüyoruz. Ve sorgulamıyoruz teknolojiyi. E, artık e, tüketim öyle bir noktaya geldi ki, bu kullandığımız ürünleri artık e, sorgula, sorgular hale geldik. E, teknolojiyi kavramak için çaba göstermiyoruz. Göstermiyorduk Ol. ama bundan sonra artık e, farkındalıkla beraber sorgulamada gelecektir. E, mesela annemizin işte bilgisayarda bir soru sormasını artık sinirleniyoruz. Hı hı. Sen bunu niye yapamıyorsun? Aslında çok kolay. Evet. Artık sorgulayacağız diyorsun tasarım şey e, <gülüyor> teknolojiyi. Bundan sonra teknolojiyi sorgulamakla kalmayıp e, aslında kullanıcıdan direkt geri dönüşlerle aslında kendimiz de geliştiriyor olacağız. Yani şu aborjinin VAM arasını geliştirmesi gibi biz de hatta şu anda yapılıyor da Kullanıcı deneyimi dediğimiz alan bunu yapıyor. E, tabii yani e, tasarım odaklı, e, kullanıcı odaklı tasarımla beraber e, kullanıcıların e, geri dönüşleriyle beraber aslında tasarım süreçleri de farklılaşmaya başladı. E, aslında üretim süreçleri farklılaşmaya başladı. Çünkü üretim süreçlerinin içine tasarım da yedirilerek e, direkt kullanıcı ile beraber iterasyonla e, bir ürün ortaya çıkıyor. E, burada da bildiğin gibi işte startuplarda e, hızlı Hı. üretim teknikleriyle Belli ürünler yani dijital ve e, fiziksel olmak üzere farklı ürünler ortaya konuyor. E, bu da aslında Türkiye'de hafif, birazcık geriden geldiğini görüyoruz Amerika'ya göre. Evet. Ama aslında o batıdan e, sürekli Türkiye'ye doğru esen rüzgar e, birazcık daha Türkiye'de de aslında e, kendini gösterdi. Türkiye'den de doğuya doğru. Doğru Bir... yerini buluyor mu peki Türkiye'de acaba o rüzgar? Güncel olarak aslında biraz geride kalmış olabiliriz güncel olaylardan dolayı ama bu altyapıyla beraber Türkiye'nin de birazcık daha öne çıkması aslında bir 5-10 seneyi bulacak gibi görünüyor. Diğer tarafları yakalaması. Hı hı. Ama belki yani Amerika'dan gelen şeyi biz de tekrar kendi doğu tarafımıza doğru iletirsek. Bu arada çay önü örneğini vermiştik, tasarım örneği. Sepet örgü tekniği o çay önü örneği biz başka bir çay önü ile karıştırmış bulunmuşuz onu Diyarbakır yani tarafındaki Diyarbakır tarafındaki çay bulunmuş milattan önce 7000 yıllara ait o tasarım örneği onu da düzeltelim Peki şu an bulunduğumuz durum tasarımı anlamak anlama daha doğrusu tanımlamanın son aşaması dediğimiz üretim tasarımı yani artık hmm, belli bir mühendislik Zincirinin sonuna ekledik. İlk an, sanayi devriminden sonra tasarım sadece süsleme olarak girdiği için işin içine. Şu anda bu tasarımcı bakış açısı ile e, bütün üretim evreleri, bütün aşamaları aslında değişebiliyor da. Senin de söylediğin gibi. E, peki bundan sonra ne olacak dersin bu Üretim tekniklerini aslında standartlaştıran şeyler... E... ...farklı üretim birimlerinin arasındaki koordinasyon da aslında e, zayıflığından da kaynaklanıyor. Yani bu e, üretilen malzemeler birbirine çok benziyor. Aslında kullanıcı e, feedbackleriyle iterasyon sağlığını diyoruz ama... ...yine de o kalıplaşmış süre gelen bir birimler arası anlaşmazlık var. Mesela e, işte teknik kısım bir şey öne sürüyor. Diğer taraf işte finans kısmı başka bir şey öne sürüyor. Pazarlama başka bir şey öne sürüyor. E, bunların e, ego savaşları hala sürüyor. Evet. E, aslında tasarım burada hani biz bunu sonuçta kullanıcı tüketici için yapıyoruz. Bunu e, her birimlere kabul ettirirse e, evet. ortaya tamamen kullanıcı için üretilmiş, e, tüketilmesi daha basit Tabii ve ki, sonuç olarak daha yatırımda daha kolaylaştıracak bir şey. merak olabilir. ettim şimdi böyle söyleyince Hı -hı. tasarım dediğimiz şey insanın temel ihtiyaçlarına cevap verme şeyiyle çıkıyor ya ortaya. Hı -hı. Problem çözme arzusuyla ortaya çıkıyor ya peki insan odaklı çıkan bu kadar şey nasıl oldu da insandan ayrı bir şey haline dönüşüp ondan sonra tekrar hatırlamak zorunda kalıyoruz biz tasarımı yaparken biz bunu insan için yapıyoruz diye aslında orada üretirken bana göre insan odaklı ihtiyaçtan çok kendi fikrimize üretme çabası var biz insan odandan kopup bunu aklımıza kendi gelen fikri bir şey yani. çok güzel bir şeymiş gibi yaptığın hı hı. şeye aşık olma vardır tasarında Evet. Ee, çok seversin ama yaptığın tasarıma iki gün sonra bakarsın. Kendine o zaman eleştirmeye başlayabilirsin ancak. Hı hı. Çünkü o ilk e, yaparkenki heyecan öyle bir şey ki e, yaptıkça içine girip onun e, dünyanın en mükemmel tasarımış gibi görmeye handikapı var. Aslında bir sanatçı buhranı mı dediler artık ona? Ne denir sanatçı düşünce yapısı? Hani böyle ürettiğin şeye aşık olma, sen kendini de onun içine katma falan gibi şeyler sanatla tasarımın... Bu tasarımı anlamak dediğimizde yani sanattan farkını da anlamış olmak galiba olarak yorumlanabilir bu. Sanattan farklı bir şey yapıyorsun ve sen insanların problemini anlayıp onu çözmek gibi bir e, sorumluluğun var tasarımcı olarak. Tabi sanatla tasarımın temel farkı sanat soru sorar, tasarım problem çözer. Hı hı. E, ama bir ürün üretirken dediğin gibi sanatçı kafasıyla beraber e, tasarımdan çok uzakta, hı hı. hani insan için değil... ...kendin için evet. bir şey üretmiş oluyor, olabilirsin. Bu tasarımcının düştüğü... ...durumları... ...gelecek programımızda konuşacağız. Taşı atan adamdan... ...yani bu o adam dediğimiz o... ...karlı günde dışarı çıktı ve taşı kullandı... ...o adamdan... ...şu anda bilgisayar başında log logoyu büyüten adama... ...dönüşen bu tasarımcı... ...gelecek programımızda ele alınacak... ...11 Kasım Çarşamba günü... ...tasarımcının öncelikle güncel konumunu... ...ve durumu ile ilgili... ...konuşmaya devam edeceğiz... 11 Kasım Çarşamba 16.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gözlem Odası İnsan ve diğer tüm şeylere tasarımcı bakışı Hazırlayan ve sunanlar Ömer Çıracıoğlu ve Ufuk Ceylan.